2 Ağustos 2018 Perşembe 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utkızır'ı Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve sosyal medya üzerinden programdan canlı tweetleriyle Seçil Türkkan bu haftanın Yeşil Bülten'ini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir edeceğiz efendim. Ee, benim için biraz uzun oldu 2-3 haftadan sonra ilk kez stüdyodayım. Ee, o da benim için ayrı bir e, güzellik. Çocuklarım. E, ...tahmin ediyorum dinleyenler için de e, öyle olacaktır. Gerçi bugün yine bir telefon bağlantımız olacak ama... E, ...böylesi konularda yani tematik programlarında Açık Radyo'nun... E, ...sanıyorum dinleyicileri de artık e, böylesi durumlara alışmıştır. Farklı konular, farklı meseleler, farklı şehirlerden insanlar... E, ...bizi böyle bir e, zorunluluğa itebiliyor zaman zaman. Aslında çok yabancısı olduğunuz bir konu konuşmayacağız bugün birkaç konu konuşacağız aslında ama onlardan biri az önce ekonomi ekoloji programında da dinlediğiniz mesele yani Tema Vakfı Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası Çırpılar Çanakkale Yenice'deki Çırpılar, Çırpılar Kömür Santrali için bir dava açtılar. Ee, biliyorsunuz artık zaten o Kaz Dağları'nda Çanakkale bölgesinde madenler ve e, kömürlü termik santraller özellikle yeni planlanan dokuz tanesiyle birlikte e, çok korkunç bir senaryo var karşısında orada yaşayan orada yaşayıp tarımla hayvancılıkla uğraşan insanların diyelim o senaryolara e, karşı ...harekete geçmiş durumda hem meslek odaları hem sivil toplum kuruluşları hem de bölgede direnen, orada yaşayan, orada yaşam mücadelesi veren halkın temsilcisi olan bazı kurumlar, kuruluşlar. Onlar da bu müthiş saldırıya karşı diyelim direniyorlar. Müthiş saldırı tarifini yapma yani tenimini kullanmamın sebebini de şöyle özetlemek gerekirse eğer... Diyelim bir yeni sisteme girdi Türkiye e, malumunuz. E, 9 Temmuz diyelim isterseniz e, bunun tarihine 2018 9 Temmuz 2018 e, ya da e, 13 Temmuz 2018 diyelim bir Cuma gününü ele alalım yine. E, 9 Temmuz yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin günüydü e, 13 Temmuz'da. E, kabine üyelerinin açıklandığı o Ankara'daki e, şaşalı törenin yapıldığı e, ve yine Hacı Bayram Camii'nde kılınan bir namaz ve ardından e, 1. Cumhuriyet'in ilk meclisinde açıklanan kabine ile birlikte belki de 13 Temmuz diyelim ama aşağı yukarı bir ay olmadı bir ay olmayan bu yeni sistemin e, biz aslında nasıl bir e, sonuç doğuracağını Yavaş yavaş görmeye başladık çünkü peşi sıra çet gerekli değildir ve çed olumlu kararları gelmeye başladı. Özellikle kömür kömür santralleri ve madenlerle ilgili kararlardı bunlar. Bütün bunların yanı sıra. Bir olumlu sonuç da geldi karşımıza tarım alanlarına Danıştay desteği şeklinde Danıştay'dan destek şeklinde yanlış hatırlamıyorsam Çiğdem Toker Cumhuriyet'teki köşesinden duyurdu bu haberi ziraat mühendisleri odasının. Ee, yine temayla birlikte e, ve e, diğer e, yerel e, temsilcilerle birlikte açtığı bir dava vardı ve o davada e, Danıştay dedi ki siz bu toprak koruma e, Kurulunun yapısını değiştirmeyin e, dedi çünkü toprak koruma Kurulunun yapısı değiştirilerek... Eskişehir Alpu'da yapılması planlanan termik santralin önü açılmıştı hatırlayacaksınız bütün bunların hepsini konuşacağız e, telefon hattımızda e, konuğumuzu hemen tanıtayım sizlere Z Tumobabalı Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör telefon hattımızda hoş geldiniz Özden Bey merhaba merhabalar hoş bulduk teşekkür ederim. Ben şöyle hızlı iki konuya değindim. Son değindiğim konuyla başlayalım istiyorum. Zira üst başlığımız bizim aslında tarım şu anda. Sizinle ziraati konuşacağız ama zirate yani Türkiye tarımına, Türkiye hayvancılığına yönelen ciddi tehditler var. Bunların başında kömürü termik santraller ve madenler geliyor tabii. Bu konuyla ilgili yargı süreçlerinde gelişmeler var. Onları değerlendirerek başlayalım. Bu toprak koruma kurulunun yapısını değiştirelim. Yönetmeliğe karşı açtığınız dava Belki de ilk konumuz bu olsun Özlem Bey Tabii memnuniyetle Bir kere açık radyo izleyicilerine Hepsine mensup olduğum odam adına Hepsine saygılar Sevgiler sunuyorum Şöyle yani biz bir meslek odasıyız Meslek odası ne yapar Kendi üyelerin haklarını Savunur Tarımın durumu hakkında Kamuoyunu aydınlatır Gerekli bilgiler verir e, istihdam konusunda e, istihdam konusunu araştırır, bununla ilgili çalışmalar yapar. E, biz hem e, bir sivil toplum kuruluşuyuz hem de bir meslek odasıyız. E, e, anayasaya, anayasanın 135. maddesine görülmüş kamu niteliğinde bir meslek odasıyız. Fakat inanın şu anda biz e, meslek odasının dışında bir hukuk, hukuk bürosu haline geldik. Son 5 yılda şu anda inan sayısını da hatırlamıyor ama 200'e yakın dava açtık. Yani ülkenin durumunu siz buradan çıkartın. Bakın Kaz Dağları'ndan başlayayım. Kısaca notlar vererek anlatayım. Sizinkine geçeyim. Bakın Kaz Dağları'nda yine termik santral projeleri var. Çanakkale'ye baktığımızda şu anda Karabiga'da 3 tane termik santrali var. 6 tanesi de proje halinde devreye girecek. Yani ee, Çanakkale'de 9 tane Termik santrali yapılıyor Çan'da 2 tane proje daha var Termik santralin yapılması konusunda Bu arada Çan'da bir tanesi var Yenici'de yine bir tanesi var Ezine'de yine bir tanesi var Yani Çanakkale Baştan aşağı termik santraliyle Dolu olacak Şimdi e, Çanakkale Biga ve Çan'da faaliyet gösteren Termik santrallerinin ardından Bir de bir termik santral Projesi daha bu basında da yer aldı. Yenice ilçesinde yapılmak istenen Çırpılar Termik Santrali. Hı hı. Biz az önce de sizin telefon e, radyodan dinledim. Tema Vakfı, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlık, e, Varlıkları Koruma Derneği ve biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak Çert Raporu'nun olumlu kararına itiraz ederek dava açtık. Neden? Çanakkale'ye bağlı Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovanca köyleri yakınlarında yapılması planlanan yılda 3.52 milyon kömür tüketeceği öngörülen ve 140 adet futbol sahası büyüklüğünde bir alanı külle kaplayacak. 200 megawatt kurulu güce sahip santralin iptali için Türkiye çapında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bunun için bir araya geldi. 29 Haziran'da yayınlanan ÇET olumlu kararının iptali için dediğim gibi bu 3 tane e, sivil toplum evet. kuruluşu e, otomatikman da biz bunlara dava açtık. Peki e, böyle olursa ne olur? Az önce söylediğim gibi topraklarımız maalesef küllerle dolulacak. E meralarımız gitmiş olacak. Ya yani e, Türkiye'nin bu kadar termik santralli yapılmasının bütün millet artık termik, kömürlü termik santralini boş veriyor. E, yapmıyorlar. Maalesef bizim Türkiye'mizde başkalarına peşke çekmek için maalesef bu güzel tarım arazilerini e, buralara veriliyor. E, birinci konumuz sizin e, Eskişehir'de Alpu Termik Santral ile ilgiliydi. Biz bunlar için hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Hem e, TUMOK dava açtı. Hem biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak dava açtık. Neden? Çünkü orası bir tarım alanı. Orada tarım yapılıyor. E, kömürlü temik santral yapılmasının bir anlamı yok diye vatandaşların da çok büyük bir isyanı vardı. Günlerce e, televizyonda, gazetelerde bunlar manşet oldu. Bir baktık yönetmenlik değişti. Biliyorsunuz toprak koruma kurulları 9 kişiden oluşuyor. Bu 9 kişiden oluşan kurulun 6 tanesi bakanlığın kendi elemanları zaten. Tarım il Müdürlükleri, vali, e, işte e, buna benzer kurulun e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Buna benzer kuruluşlar Yani bakanlığa bağlı kuruluşlar Orada bir ziraat mühendisleri odası var Bazen tema var Bazen de farklı bir kuruluş koyabiliyorlar Dolayısıyla her ne kadar bu 9 toprak koruma kurulunun 7 tanesinin veya 6 tanesinin onayıyla geçiyordu Fakat tabi bizler sürekli bu konuya tarım toprakları olduğu için amacı dışına çıkartıldığı için dava açıyorum. Şimdi o yönetmenlikle değiştirildi. Ne oldu? Dokuzdan altıya düşürüldü. Altıda da çoğunluk aranmıyor. Şimdi diyor ki mevcut olan altı kişi değil de dört kişi de gelse eğer diyor çoğunluk diyor çoğunluk saptanmışsa diyor yani dört kişinin üçü evet diyorsa diyor bu geçmiş olacak diyor. Dolayısıyla böyle bir ek bir madde koydular. Evet. Biz de buna dava açtık. Neyse ki Danıştay 10. Dairesi bunu iptal etti. Yine çoğunluklu olması gerekiyor. Yani oldu da ne olacak? Yani Danıştay'ın bu kararı gerçekten güzel bir şey. Çözüm önerisi yani sonuç. Şimdi bu çok ama, önemli bir karar Özlem Bey abi, tartışmasız altında çizelim ama yani öyle bir durumdayız ki buna benzer pek çok karar. Var. yani Mesela yakın zamanda Bergama'daki altın madeninin e, ÇED öyle. raporu iptal edildi yeni ÇED başvurusu yapılıyor. Yani buna benzer o kadar çok örnek var ki hatta bu kararları veren hakimlerin biz e, yerlerinin verildiğini de çok gördük. Tabii tabii ben de aynı mesela ben yani şimdi kesin konuşmayayım ama onuncu... E, Danıştay'ın Vanmestein 10. dairesi 10. Da, 10. dairenin danış danıştayı burada yani bizim lehimize zaman zaman olumlu kararlar çıkıyor. Hı hı. Yani tabii ileride ne olur en ben de bilmiyorum. Yani bunların sağlıklı bir hakimin bu kararlara daha uygun, daha düzgün kararlar vermesini bekliyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşları biz bunları her şeye itiraz eden bir kurum durumunda değiliz, araştırıyoruz, bakıyoruz. Evet, şunu her... so şunu sormak istedim aslında Özden Bey, dediniz ki bizim görevimiz dışında biz e, sürekli dava açıp duran bir kurum halinde ve hukuk bürosuna dönüştük dediniz, e, değil evet. mi? Şimdi evet. bir taraftan da öyle bir şey ki bu e, davalar. ...ne işe yarıyor diye bir baktığımızda gerçekten artık daha bu, bu programda farklı e, sebeplerle, farklı kişilerle hep tartıştık bunu. Artık e, hukukun sınırları tükenmiş durumda Türkiye'deki çevre ekoloji mücadeleleri için. Çünkü e, gerçekten alınan kararların uygulanmadığı durumlarla ya da uygulansa bile bir iki yıl sonra yine tekrar başka bir projenin yine aynı yere e, geliverdiği bir e, durumu yaşıyoruz... Ee, bu çerçeveden baktığımızda tabii hukuki mücadele, bunların davanın açılması, kayda geçirilmesi çok çok önemli, çok çok kritik işler olmakla birlikte sizin yine bu hafta yaptığınız bir açıklamaya dönelim örneğin. Çünkü o da bir meselemiz bizim. İmar barışı, merve aydınları tehdit ediyor öyle. dediniz örneğin. Evet evet. Ee, bakın yani, o, evet, evet buyurunuz. Bakın 3.194 sayılı imar kanununa 7.143 sayılı torba kanununla afet risklerine hazırlık kapsamında. Rusatsız veya ruhsat veya eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacı gerekçe gösterilerek geçici 16. madde eklendi. Bu maddeden yaralanmak için 31 Aralık 2017 tarihinden önce imar mevzuatına aykırı yapılmış veya yapılara yönelik olarak tarih koymuşlar. 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması koşulu konmuş. Bu kapsamda yapılacak uygulamalarda, özellikle mera ve yaylalarda telafi edilmeyecek, sonuçlara yol açabilecek maalesef hükümler yer alıyor. Şimdi biz bunun için e, tabii ki dava açtık. Onu söyleyelim. Hı hı. Çünkü e, bu İmar kapsamında bir sürü e, yapılaşma olayı görüldü. Bakın ben size küçük bir örnek verir. 26 Temmuz 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde bir haberde yer aldı. Karadeniz yaylalarında kaçak yapılan yapılar için Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de 306 olmak üzere 4, toplam 4106 yapı için yıkım kararı var. Şimdi bu haber dahi durumun önemi ve tehlikesini açıkça göstermektedir bundan daha kötüsü imar barışı uygulamasından cesaret alınarak tüm yayla ve meralarda kaçak yapı inşaatlarının arttırılması anlamına geliyor. Şimdi bakın et fiyatları ucuz, ucuzamıyor diyoruz. Hayvancılığımız kötüye gidiyor diyoruz. Az önce de söylediniz. Tarımımız yerlerde sürünüyor. Hangi alana bakacaksak bakalım orada inanın büyük çukurlar var. Tarım arazilerimiz 26.5 milyon hektar alandan 23 milyon hektar alana kadar düşmüş. Mer alanlarımız 16.5 milyon hektar alandan 13 milyon hektar alana düşmüş. Ee, hayvancılığımızı az önce söyledim. Koyunlar, keçiler, sığırlarda inanılmaz sayılar azalmış. Biz sürekli e, farklı ülkelerden, başta Uruguay olmak üzere birçok ülkeden e, sığır ithalatı, koyun ithalatı yapıyoruz. Ve dünyanın dolarlarını bu ülkelerin refahı için para harcıyoruz. Son, bakın mesela son aklıma geldiği için söylüyorum Türkiye'de birkaç tane ürün ve bir iki tane sektörün dışında durumu iyi giden hiçbir şey yok. Mesela kanatlı sektörü bana göre e, ayakların üzerinde durabilen hatta ihracat yapabilen bir grup kanatlı sektörü. E şimdi o gün Putin'le bir görüşmesinde, Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmasında ya işte bizden sizi etme alıyorsunuz da işte beni yemeğe götürün falan gibi ilanlar söyledi hatırlarsanız arkasından hemen bizim Rusya'dan sığır ithalatımız ve kanatlı et ithalatımız başladı. Bu buradaki Türkiye'de çalışan kanatlı sektörüne bir darbe değil midir? Bu? Ee, en büyük kurumlardan biri geçen iflas işte açıkladı. Çekti tamam evet aynı çekti. şekilde evet. ismini vermeyin büyük bir şirket. Konkorda e, da ilan etti. Yani böyle gider ise şayet bırakın Türkiye'de tavukçuluk sektörü gerçekten iyi durumda böyle giderse diğer firmalar da arkası arkasına takip edecektir. Zaten bizim en büyük kanatlı et ihraç ettiğimiz ülkeler ağırlıklı Orta Doğu ve Rusya. Şimdi Orta Doğu biliyorsunuz vergileri arttırdı. Dolayısıyla bizden hem yumurta hem kanatlı et ihracatımız neredeyse yarıya düştü. Şimdi orada öyle bir sıkıntı var. Avrupa'da bildiğiniz gibi dış ilişkiler nedeniyle, burada konuşmalar nedeniyle hiç e, şeylerimiz, e, dış ilişkilerimiz iyi değil. Dolayısıyla bizden fazla bir e, talepte bulunmuyorlar. Bu buradaki sektörlerin e, kötü duruma düşecek manasına gelir. Sebzede de aynı. Şu anda bir tek... Rusya ile bir miktar alışveriş yapıyoruz ama Rusya'dan biz üç alıyoruz bir satıyoruz. Onlar bizden sadece bazı sebzelerle limon, portakal, mandalina gibi bazı ürünleri. Domatesi satmıyoruz. de unutmayalım efendim evet, biliyorsunuz. Diplomasi de bir şey haline geldi domates, bir simge evet. haline de geldi Türkiye-Rusya ilişkileri çok doğru, açısından. Haklısınız. Yani onlara bizden alıyor, işte onun dışında birkaç tane daha sebze alıyor ama biz onlardan buğday alıyoruz. Sığır ithalatımız başladı Kanatlı et ithalatımız başladı Bugün Rusya'dan birçok ürünler satın alıyoruz Yani e, Bunlar Türkiye'deki bu sektörlerin e, Geriye gitmesi demektir Bu şirketler için Hakikaten bana göre çanlar çalıyor demektir Özden Bey çok özür böleceğim Süremiz daralıyor çünkü e, Birkaç değinelim istediğim konu daha var O yüzden e, onları da sormak istiyorum size Ya Şimdi e, davalar bir işe yaramıyor ee, pek çok proje maden projesi kömür santrali projesi tarım alanlarına ciddi bir baskı uyguluyor ciddi bir tehdit uyguluyor evet. plansız tarım politikaları ülkede tarım hayvancılık gibi sektörleri getirdiği nokta ortada siz zaten e, dinleyicilerimiz takip etsin tek tek kalem kalem e, işte nohutundan bakliyatına değil mi bütün evet. e, kalemlerde durumu yayınlıyorsunuz düzenli olarak evet. e, gidişat kötü. Yani hani bunu artık herhalde herkes de şimdi dönsek Tarım Hayvancılık Bakanı da kabul ediyordur diyeceğim ama hani geçen hafta Avrupa'nın bir numarası yaptık Türkiye'yi gibi bir e, açıklaması da oldu. Neyse e, şimdi tablo buyken. Nasıl e, bu tablo değiştirilebilir? Yani ne ne yapmak gerekiyor? Yani siz dediniz ya e, hani az önce yaylalarda, meralarda kaçak yapılarla ilgili başvuru rakamlarını verdiniz. Ben bir, bir de iyi örnek paylaşayım örneğin. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Topluca köyünde e, bir yaylaları var. Didingol yaylası. Köylüler demiş ki buraya yol falan getirmeyin. Kesmişler yol çalışmasının önünü. Buraya yol gelmesin kardeşim. Bir engellemişler. Şimdi bu bir köy, bir yayla. Ama geri kalan yüz yaylada durum farklı. Aman yol gelsin, turist gelsin. E, evler satılsın. Şimdi bu, bu insanların mantığı böyle olabilir ama devlet regüle edici bir kurum olarak başta duruyor. Yapması gereken atılması gereken adımlar var. Yani bu düzenlemeler e, nasıl yapılmalı? Türkiye bu saplandığı bataktan, çukurdan nasıl çıkar? Yani, sevgili dostum çok zor. Çok zor. Yani bana göre e, yani bir kişi ismini vermeyeyim şimdi. E, hatırlarsanız Türkiye'de tabuta son çivi çakmayın dedi hatırlarsanız eğer bunu inanın Türkiye'nin durumu bana göre bir tabut durumunda. Yani tarımından sanayisine kadar birçok sektör kötü durumda. Şimdi şu anda biliyorsunuz tek adam rejimi söz konusu. Buradaki bakanların da bir anlam ifade etmiyor. Genel müdürler de bir anlam ifade etmiyor. Çünkü yukarıya bağlı saraya bağlı kurullar var. Bu kurullar karar veriyor ve bakanlara talimat veriliyor. Diyor ki bu böyle uygulanacak. Dolayısıyla bunlar o şekilde uygulanıyor. Bakın toprak koruma, top, e, büyük ova proje, büyük ova e, tarım topraklarını korumak için uygulamalar yapıldı biliyorsunuz. Ovalar korunacak dedi, bir çivi bile çakılmayacak dedi ve bununla ilgili yönetmenlikler yasalar çıktı. E bunu kim çıkarttı? Tarım Bakanlığı çıkarttı. Çevre Şehircilik Bakanlığı uyuyor mu? İşte sanotermik termik santrali yapılıyor, Eskişehir'de yani e, davalar açıyoruz biz buna. Farklı bölgelerde yine bu büyük ovaların korunması konusunda birçok yerlerde yol, köprü, e, maden ocakları, taş ocakları e, bununla ilgili e, işleme girişiyor. Başka bakanlık işleme girişiyor. Bakanlıklar arasında bir uyum yok. Biri bir şey söylüyor, öbürü farklı, bunun tam zıttını yapıyor. Dolayısıyla biz bir Tarım Bakanlığı'na dava açıyoruz, bir Çevre Bakanlığı'na dava açıyoruz, bir Sanayi Bakanlığı'na dava açıyoruz. Yani bunların böyle olmaması lazım. Bizler hiçbir zaman bırakın meslek odasını, paydaşlar bizi bir araya getirip de arkadaş biz bu tarım ovalarını veya tarım topraklarını nasıl koruyalım, ne gibi projeler üretelim, biz bu tarımımızı nasıl geliştirelim diye bizleri muhatap alıp da çağırmıyorlar. Yani gelenler, bakanlığa gidenler sürekli sanayinin, sanayinin demeyin de belli şirki, sermaye kesiminin e, belli adamları. Dikkat edin onlar hep davet ediliyor. Sermaye kesimi geliyor. istek ve dilekler söyleniyor. Bunlar yukarıya iletiliyor. Yukarıdan olumlu rapor geliyor ve bunlar uygulanıyor. Türkiye'deki termik santralleri inceleyin dört kişinin elinin altında. Bütün Türkiye'deki termik santralleri Hatta yani, şunu da ekleyelim. Alım garantileriyle yeni projeler alım da, aynen öyle, aynen geliyor. Aynen öyle dostum. Ne yani kadar üretirse şekilde, o kadar alacak devlet. Dolar üzerinden sabit fiyattan mesela pek aynen, çok proje bu şekilde. Aynen öyle, köprüler öyle, geçişler öyle. Şimdi kalkıp da bunları nasıl düzeltiriz? Ya bir de Türkiye'nin dış borcu var. Yani bugün e, Türkiye'nin dış borcu 600 milyar dolara yaklaşmış. 600 milyar dolar dış borcumuz var. E, bakın dolar bugün 5 lirayı geçti. ...Amerika ile olan ilişkilerinden dolayı... ...yani sürekli yükseliyor... ...ben şimdi tabi zamanımız kısa olduğu için... Evet, ...son birkaç cümle diye ...bugün hepsi zamlandı... ...en küçük zam %15... ...bakın en küçük zam mı söylüyorum... ...etinden, sütünden, yumurtasından... ...geçişinden... neyi söyler, ...benzininden... ...hepsi zamlandı... ...dolar yükselince... ...buna bağlı olarak şirket sahipleri... ...dolar yükseldi diyor... ...zam yapıyorlar dolka zam, e, sular zam, e, su fiyatları zam. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi e, yani, e, yani umarım düzelir. Bizim gönlümüzden o geçiyor. Ama e, yani dediğim gibi e, bir e, tek adam rejimi var. Sistem değişti yani. Bu sistemde bizim gönlümüzden geçen bunu her televizyon programında söylüyorum. Paydaşları çağırın. Oturalım, konuşalım. Yalnız sermaye kesimini değil, diğer meslek odalarını çağırın. Diğer kurum kuruluşların çağırın. Ortak bu işte nasıl çıkarız? Doğru yol nedir? Bunları bizim tartışmamız lazım. Evet. Maalesef bunlar için hiçbir zaman bizler çağrılmıyoruz. <gülüyor> Sadece bizim gücümüz dava açmak. İşte davalarında bir kısmını kazanıyoruz. O da daha sonradan değişiyor onu da söyleyeyim. Ee, bir kısmını da zaten büyük bir bölümünü de kaybediyoruz. Olan bizim e, paramız oluyor yani sonuçta. Sonuçta. E, Küçük bir aidat alıyoruz. O aidatlarla biz bu davalar açabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Özden Göç ben teşekkür katkılarınız ederiz. için, bir vakit ayırdığınız için. Bize. Sağ olun efendim. Tamam. E, Tımof Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden e, Güngör'ü dinledik değerli e, Açık Radyo dinleyicileri. ...kömür mü tarım mı? Bugün sosyal medyadan... ...öyle duyurduk konuyu. Tabii sadece... E, ...kömürle kalmadı. Hatta... <gülüyor> ...tarımdan başladığımız... ...tarımdan konuşmaya başladığımız anda... ...bir anda bütün memleket meselelerine... geliyor. Biraz e, dağınık... ...olduysa kusurumuza bakmayın. Bugün... ...radyo yayın masasında memleket... ...kurtarır bir halde olduk ama... E, ...gerçekten tablo... E, ...çok zorlu, çok acıklı. Özden Güngör bir örnek verdi. Yayın sırasında... ...yayını dinleyenler fark etmiştir. Tabuto son çivi... ...meselesi demişti. O mesele neydi... ...hatırlatacak olursak, Milliyetçi Hareket Partisi... ...İstanbul Milletvekili Atilla Kaya... ...24 Haziran... ...seçimleri öncesinde... E, ...yayınladığı bir açıklamada... ...demişti ki... E, Erdoğan'a oy vermeyin... ...tabuta son çiviyi çaktırmayın... ...ona gönderme yaptı. Özden Güngör de ben de anladığım kadarıyla... ...merak eden, e, aklı takılan... ...dinleyicilerimiz varsa eğer... ...onu da belirtmiş olayım. E, kendisi hala... Milli Hareket Partisi milletvekili Atila Bey'in de bunu da söylemiş olalım. Evet bu haftanın yayınını kapatalım. Ee, sonuna geldik yayınımızın. Kapatırken de destekçimiz Fatih Oktay'a teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere.